50 kuruş. Orhan Kemal. İster lapa lapa kar, ister şarıl şarıl yağmur yağsın, isterse de bütün gecenin ayazından karlar dona kesmiş olsun, sabahın beş buçukunda karanlıkları ürperten sesiyle sokağa girerdi. Gazete, Havadis! Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için bu ses, bu kara yağmura ayaza kafa tutan bu canlı, bu pırıl pırıl ses beni yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını akşamdan masamın kıyısına koyduğum için bekletmez koşardım sokak kapısına. Gazetelerimi önceden hazırlamış olurdu. Uzatır, paraları alır, saymaya filan lüzum görmeden cebine atar, donmuş burnu buhar kazanı gibi tüterek uzaklaşırken, canlı, yaşam dolu sesiyle sokağa gene neşelendirirdi. Gazete! Havadis! Anlattığına göre gazetelerden birinde tahsildarlık yaparken kötü bir kadının ardından evini İstanbul'u bırakıp İzmir'e giden babasına annesi ilkin çok kızmışsa da sonraları ''Ne yapalım bizden daha iyisini bulmuş olacak, uğurlar olsun.'' deyip kolları sıvamış. Karaköy'deki bir eczaneye girmiş. Görevi boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış. Bir, beş, on, yüz, bin şişe değilmiş ki. Belki on binler, belki de yüz binlerce. İsteyeni olsa Haminnes'i hemen evlendirecekmiş onu. Ama yokmuş isteyeni. Bir gün kendi kendine, şimdi herkes güzel kadın alıyor demiş. Benim gibi kara kuruyu kim ne yapsın? Haminnes'i kalede tuzcuda çalışıyormuş. Annesinin eczaneden kazandığıyla kıt kanaat geçiniyorlarmış. Ama şu son zamlar olmasa... Çaresiz okulu beşten bırakıp, annesiyle hamilnesinin kazançlarına bir şey katabilmek, hiç olmazsa üç yaş küçüğüyle kendisinin okul masraflarını çıkarabilmek yolunu tutmuş, gazete satıcılığına başlamış. ''Okumak istiyorum abi. İlki, sonra ortayı, daha sonra da liseyi bitireceğim. Liseyi belki de yatılı sınavını kazanıp parasız okurum ama mutlaka okuyacağım. Kardeşim de, babamıza benzemeyeceğiz hiç.'' Kardeşim diyor ki, o zaman babam ihtiyar olur. Saçı sakalı ak bak, elleri titriye titriye gelir, yalvarır. Acır mıyız? Mevsim bahara dönmüştü ama yine de çok soğuktu. Sen ne karşılık verdin kardeşine? Omuz siltti. Acımak lazım ama olmaz ki... Anneme sordum canı çıksın dedi Haminlem ateş büskürdü Fakat olmaz dedim kardeşime Annemle Haminlem'den habersiz Sabahın erken saatlerinde kalkıp koşuyormuş gazete bayine. Bayi ana baba günü Kendi gibi o kadar çok okullu çocuk varmış ki Bayi gazetelerini nazla veriyormuş Daha kötüsü de gazeteleri alırken bayiye kaparo vermek Babamın bir iş arkadaşı vardı. Sabir Bey amca. Ona gittim. Annem duysa öldürürdü. Hele Haminlem. Varsa rahmetli kocası yoksa rahmetli kocası. Kocası yani dedem polis miymiş? Atatürk devrinde komiser mi? Karakalem bir resmi var Haminlem'de. Kırpık bıyıklarıyla iri yarı bir adam. Babam zayıftı. Güya torunlar çokluk dedelerini çekerlermiş. Nerede? Benim de Şadan'ın da bileklerimiz ince. ''İnsan bol bol yemezse değil mi abi? Karne zamanı birkaç gün gelmedi, meraklanmıştım. Sınavlar sırasında olduğu için belki de sınava hazırlanıyor demiştim. İyi düşünmüşüm. Geldi pırıl pırıl sesiyle, öksürüyordu. ''Kusura bakmayın ağabeyciğim, dersleri hazırlıyordum. Gece yarılarına kadar çalışıp sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber Hanım öksürük için bir ilaç yazdırdı ama nerede?'' Ne için? 530 kuruş be abiciğim. Aklıma bir şey gelmişti. Ben sana bu parayı versem, içlere çökük gözleri, fırlak elmacık kemikleri, solgun derisinin donukluğuyla yüzüme öyle bir baktı ki öksürük ilacını al diye. Anladım ama siz benim neyimsiniz? Karşılığında benden ne isteyeceksiniz? Kötüye yormuş olmasından korkmuştum o. Babamın arkadaşı da bana para vermişti, bayiye yatırdım. Sonra kazanıp götürdüm, almadı. de kalsın dedi. Yanağımı makasladı da, paralarını suratına fırlatıp. Ben o maksatla vermek istemiyorum ki. Belli olmaz, babamın arkadaşı da sonradan o maksatla değil yavrum dedi. Ben senin baba dostunum. Bir daha evinin önünden geçmedim, eski bayiydi. Ne kötü insanlar var şu dünyada. Aman yavrum kendinize dikkat edin diyor, Pö. Onun demesine ne lüzum var? Çocuk muyum ben? Ona gerekli 530 kuruşu bir şartla vereceğimiz söyledim. Şartım şu. Bunu bana verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin oldu mu? Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu haline almıştı. E, şimdi oldu." dedi. "Demek siz ben ne babanızın arkadaşı ne de bayiyim. Benimki yardım" Bakıyorum okuma hırsı var içinde. Okuyup adam olma hırsı. Hoşuma gitti. Mesele bu. Gözlerini yüzüme çevirdi. <gülüyor> Doktor olacağım abi dedi. Bizim mahalledeki kör, topal, inmeli sızılları tedavi edeceğim. Hem de parasız. Parayı verdim, aldı, yıldırım gibi uzaklaştı. Sokağın başından sesi geldi. Gazete! Havadis! Günler geçiyor, her sabah saat gibi geliyor, gazetelerimi verdikten sonra ekliyordu. Üç lira kaldı borcum abi. Sonraları borcu iki liraya indi, bir liraya, daha sonra da elli kuruşa. En son gün gelir, iki gazetemi verirse borcunu ödemiş oluyordu ki gelmedi. Şaştım. Neden gelmemişti ki? Elli kuruşumun üstüne yatabileceği aklımın kıyısından bile geçmiyordu. Sakın herhangi bir trafik kazasında... Sanki gerçekten olmuş gibi içim parçalanıyor, hızla gelen bir taksi ya da bir hususinin altında kalmışçasına kanlı bir insan yavrusunun her yanı kırılmış cesedi kafamda canlanıyordu. Günler günleri, günler haftaları, haftalarda ayları kovaladı. Unutmuştum, bir başka çocuk getiriyordu gazetemi. Bu ondan da çılız, ondan da üfürsen uçacak gibi. Onun da bir başka hikayesi vardı. Çocuk omuzlarında taşıdığı... Karların savrulduğu bir kış sabahıydı... Yazı makinemin başına geçtim... Şimdiye kadar hiç işitmediğim cılız bir çocuk sesi... ''Gazete... Havadis...'' O muydu? Fakat hayır olamazdı... Pek cılızdı... Penceremin önünde durmuş ısrarla vızıldayıp duruyordu... ''Gazete... Havadis...'' Aşağı indim... Her günkü satıcıdan almıştım oysa gazetemi... Kapıyı açtım... Kısa pantolonlu minnacık bir çocuk Savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu Abim kusura bakmasın Dedi amca Ne bu? Elli kuruş borcu kalmış size de Nerede kendisi? Ağlamadı hıçkırmadı Taş gibi öldü dedi Dün Edirne kapıya gömdük Elli kuruşu uzattı Sonra çekip giderken Gazete Havadis